Güzel bir pazartesi, iyi bir hafta dileğiyle Bilgi Çağının Okulu Programına başlıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Merhabalar tekrardan. E, bugünkü konuğumuzu hemen sunalım Yaman Akdenizle birlikte Sayın Avukat Başak Pırut. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Başak Bey diye böyle vurguluya vurguluya söyleyeceğim. Sesinden Çünkü anlaşıldığını tahmin ediyorum. Ben uzun zamanlar Başak Pırut'u hep hanım zannederdim. <gülüyor> Ee, oysa e, değil Şimdi daha ziyade ekşi sözlüğün avukatı olarak bil, bilgi çağının hukuku e, çevrelerinde tanınan bir kişidir Sayın Purut e, Ama tabii ki e, tek uğraşısı ekşi sözlük değil e, Bilişim hukukunun e, türlü dallarında Uzmanlaşmış, uzun yıllardır deneyim biriktirmiş, bilgi biriktirmiş bir dostumuz. Biraz da siz tanıtın kendinizi, açık radyo dinleyenlerine dilerseniz Sayın Başak Bey. Siz zaten en çok bilinen kısmı söylediniz. Ben 75 doğumluyum, İstanbul Üniversitesi'ni bitirdim hukuk fakültesi. Uzun bir süreç oldu, 7 senede bitirebildim. O dönemde de çalışmaya başladım. Aslında banka, bir bankada çalışmaya başlamıştım. Yani tamamen ayrı bir şey. Ama o dönemde internet gelişmeye başlıyordu. Fikri Mülkiyet zaten ilgi duyduğum yeni bir alandı. Üstatlarımız pek ilgilenmiyordu o konuyla falan. E, askere gidip geldikten sonra kendi büromu açtım. Ve hani bir şekilde hayatta beni, ben de zaten buraya ulaşmak istiyordum. Bir şekilde bilişim hukuku ve Fikri Mülkiyet, Fikri Sınay Mülkiyet konularında daha fazla çalışmaya başladım. Uzmanlaştım kelimesi bizim için çok doğru olmuyor belki mesleki açıdan ama yaklaşık bir beş senedir filan da bu işin üstündeyim. Fikri mülkiyet. İnternet hukuku yani bilişim hukuku hı hı. diyoruz. Hı hı. Zaten Başka. kendi kendine bizim de programlarda konuştuğumuz gibi gelişen bir alan yani böyle bir anayasa hukuku ya da ceza hukuku gibi bir alan değil internet hukuku dediğimiz alan işte teknoloji geliştikçe ortaya çıkan problemler. Ya bundan işte 3-4 sene öncesinde bu Web 2.0 tabanlı sosyal topluluklar ve onlarla ilgili hukuki problemlerden bahsetmiyorduk. Yani bu aynı şey ekşi sözlük için de geçerli. Yani başka bir dünyadan bahsediyoruz. o Onun tabii problemleri de beraberinde getirdiği hukuki problemler de sonradan ortaya çıkıyor. Yani o bakımdan eskiden yani ben bu Konuyla ilgilenmeye başladığımda 93 yılında sadece bilişim suçları olayı vardı. İşte hackingler, virüslerle falan bahsediyorduk. Şimdi o konularla daha az ilgilenmeye başladık. Bu büyük bir ihtimalle Başak için de geçerlidir. Herhalde başladığında sen de bilişim suçları dediğimiz suçlarla ilgilenirken şimdi evet. gündelik hayatında uğraştığın konular daha farklı olmalı herhalde. Çok ilginç. Ben, benim hayatımda ilk bilişim e, hukuku vakam bir bilişim suçudur. Türk Ceza Kanunu'na sonradan eklenmişti. O zaman 520 ABC Hı. falan. O bilişim sistemlerine girmek işte yoktu. Falan. O, o maddelerle ilgili sadece ne güzel böyle bir şeyler yapmışlar falan diye bakılan bir insandım. Üniversite öğrencisiyim neredeyse. Ee, çalıştığım bankada bir e, IT elemanının bilişim suçu işlediği fark hmm. edildi. Daha doğrusu onlar fark etmedi ama ilgim nedeniyle ben fark ettim ve benim ilk vakam daha henüz stajyer avukat bile değilken, öğrenciyken üniversitede bir bilişim suçlusunu yakalattırdım. Hap, hapse de mahkum olundu. Yani benim o konuda ilginç bir tecrübem var. Biraz da onun da şey oldu, etkisi oldu evet, açıkçası. Evet, ilk önce ceza hukuku alanında dediğin gibi. Zaten o zamanlar bilişim suçu lafı da kullanılmıyordu. Bilgisayar suçu deniyordu. TCK'nın yeni halindeki düzenlemede bilişim lafı ilk defa girdi değil mi? Ben onu hatırlamıyorum. Ben bilişim sistemleri yok bir be... Bilgisayar sistemleri diye zannedersem evet. o 520 ABC dediğin. Olabilir dilin. hatırlamıyorum. Evet. Şimdi yanlış söylemeyeyim. Sonra? Sonra dediğim gibi askere gittim geldim. Hani kendime yeni bir başlangıç yapmak istedim. Kendi büromu kurdum ama hani o zaman da hala e, tek odağım, bilişim olacak falan diye bir şey yok. Zaten o zaman öyle düşünen birisi hani babadan zenginiyse zaten para kazanamıyor. Çünkü, <gülüyor> çünkü böyle bir ihtiyacın olduğuna insanları inandırmanız da güç. Bu ihtiyaç çıktı. Birilerinin başına bir şey gelerek çıktı. Yani ya siteler kapandı işte birilerinin söylediğim gibi yok kredi kartı çalındı hesabına bir şey oldu. Ne bileyim birisi hakkında bir iftira kampanyası hala günümüzde çok tercih edilen bir yöntem halini aldı. Çok kolay anonim kalmak çünkü. Üretilir oldu onlar için ne yapabiliriz oldu. Haksız rekabet şirketlerin birbiri hakkında başkaları üzerinden yaptığı karalama kampanyaları çıkmaya başladı. Yani böyle bakar fikri mülkiyeti, hırsızlığı te sadece telif dendiği zaman insanlar sadece MP3 diye yani hmm. MP3 diye şey yapıyorlar düşünüyorlar ama ilk çağrışım o oluyor. Filmden kitaba, makaleye kadar her şey çalınıyor. Haber sitelerinden haber çalınıyor. Haber çalınıyor. Evet. Yani her türlü fikri Görüntü. fikri eser çalınıyor. Yani burada sadece zaten bir şekilde para kazanabildiklerini düşündüğü müzisyenler üzerinden gidilmesi bu tartışmayı biraz da o yüzden aslında eksik kılıyor. Kısıt diyor Hı. Evet gerçekten emeğinin karşılığını hiç alamayıp hakikaten e, yapılan fikir hırsızlığı nedeniyle mağdur olan insanlar sadece müzisyenler değil. Hatta bir orantılama yaparsak belki müzisyenler başka imkanları da olduğu için gelir anlamında. E, burada en az etkilenenler derim. Siz öyle düşünürsünüz Ben öyle düşünüyorum yani Hı -hı. etkilenmiyorlar demiyorum ama gelir skalasına vurduğunuzda daha fazla etkilenen insanlar da var. Evet. Peki bu ekşi sözlük Heh, yani senin uzmanlık konuğuna dönersek yani dinleyicilerimiz merak ediyordur mutlaka. Gündelik hayatınızda ekşi sözlükte ne tip internet hukukuyla ilgili? ...konularla e, mücadele ediyorsunuz? Yani benim aklıma gelen herhalde... ...hakaret konusu çok oluyordur... E, ...hakaret konusuyla ilgili... ...ya da hakaret olmasa dahi... ...benimle ilgili şu yazılmış, bu yazılmış... ...kaldırın lütfen gibi taleplerle mi uğraşıyorsunuz çok sayıda? Aslında hepsiyle uğraşıyoruz... Evet. ...şimdi şöyle bakarsanız... ...eksi sözün temel anlamında... ...eksi eksi sözlük adına... ...müdahale ettiğim siteler veya kişiler var... ...bir de eksi sözlüğe karşı yapılan talepler... Veya işte hukuki e, aranaya çekilmiş mahkeme kararıyla yapılan işlemler var. Birincisi nasıl oluyor? Ee, Ek verebilir Birincisi misiniz? mesela... E, içerik mi alınıyor oradan örneğin? İçerik izinsiz alınıyor ve e, bunun bu içerik çalınıp üstüne bir de reklam geliri elde ediyor. Yani başka Hı. sitede yayınlıyorlar, kenarına reklam alıyorlar hani... Bir gelir modeli oluşmuştu. Bunun bayağı üstesinden geldik diye düşünüyorum. Yani benzer sözlükler falan o tip yok. siteler mi yoksa hayır, başka hayır. siteler? İçerik birebir içerik hırsızlığı. Yani İçeri. başka şu an e, ekşi sözlüğün açılan başka klon sözlük diyor sözlük Hı. yazarları olan başka sözlük veya benzeri sitelerdeki e, benzerlik nedeniyle bir haksız re rekabet iddiası hiçbir zaman olmadı olmayacak. Hı. Yani öyle bir şey yok. Yok. Bu formasyona ihtiyaç varmış ki birden fazla böyle de var. Evet, Aynı yazar e, iki, ikisi, iki, iki yerde üç yerde de yazabilir. Ona zaten. da karışmıyoruz. O evet, da biz zaten ilgilendirmiyor. Tabii. Benim burada bahsettiğim içerik hırsızı eksi sözün içeriğini. maddeye alıp götürmesi. Bizden ve yazarlardan denir. izinsiz olarak alıp hı. başka bir yerde tekrar yayınlaması. Hele atıf yapmadan. Atıfı geçtim yani 10.000 bin entire almıştım. Hangi birbirine ne atıf doğru. yapacak. Yani oradaki kasıt başka. Atıf yapılarak alıntılar falan onun gibi şeylerde o tür iyi niyetli durumlarda hiçbir şekilde girişimde zaten bulunuyoruz. Evet. Ee, bir de şey, şu oluyor bu da sıklaşmaya başladı. Basından veya başka mecralardan yani başka internet sitelerinden ekşi sözlükle ilgili ciddi böyle ithamlar ya da işte hakaretler falan olmaya başladı. Ne gibi? Yani en son Fatih Altaylı mesela. Bayağı ağır bir şey yazdı. Hani bunun gibi durum daha önce Yeni Şafak gazetesinde ciddi bir şey olmuştu. Yani çok sert, çok ağır hani böyle artık e, çok aşağılayıcı ifadeler olmadı müddetçe onlara da müdahale etmiyoruz. Ama bazı durumlarda Çünkü, cevap vermek zorunda kalıyoruz e, Cevap yani. vermek zorunda hatta belki Hukuki daha fazlasını yapmak evet, evet, zorunda yani, kalıyoruz. Çünkü o bir yerden sonra da hani her darbeyi e, absorbe etmeye çalışırken bu sefer de e, farklı bir durum oluşuyor. yani evet. insanların e, Nasıl olsa bir şey denmiyor diye çok daha fazlasını söyleme, hedef gösterme niyetleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bir yerde dur demeye çalışıyoruz onlara da. Orada benim garipsediğim şey ekşi sözün genelde ağır eleştiri. Bazen hakikaten hakaretlerde yer alıyor ve siliyoruz. Onları eleştirmek isteyen insanlar onları eleştirirken aynı tarzı benimseyebiliyorlar. Belki daha ağır şeyler söyleyebilir Hani ona, onu anlayamıyorum hani. Niye Peki yapayım? şöyle bir şey soracağım. yani Mesela ben düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü savunan bir kişi olarak şimdi diyorum ki Başak benimle ilgili bir şey yazmışlar. Beğenmedim bunu. Ne yapıyorsunuz? Böyle mutlaka vardır. Özellikle e, ünlü diyeceğim kesimlerden mutlaka Maalesef. devamlı telefonlar geliyordur. Beğenmedim. Yani aslında hakaret içermiyor ama e, tabii yani insanların... Sineye e, ele... çekeceksin. Beğenmemek başka bir şey. Bence Hakaret. öyle evet. Ama ne yapıyorsunuz onu merak ediyorum. Ya şimdi bir kere e, bize iki yoldan ulaşabiliyorlar. İsterse elektronik posta yani iletişim e, evet, çetenizde gayet birimine, açık. E, onu bile neyse şimdi onu söylemeyeyim. E, bir de telefon hattımız var. E, çünkü bazı insanlar e, iletişim hattını kullanamıyor olabilirler. Hı. Hani orada bir şey yok. Ben kendi hakkında bir şey yazılmış insan illa interneti kullanabilecek Değil diye tabii. bir şart yok. Biraz da onun ...şey yapmaya çalışıyoruz, karşılamaya çalışıyoruz. Ee, genelde hem e-mail gönderiyorlar hem de telefon ediyorlar... ...ben size işte şöyle başvurdum, geldim filan falan diye. Ve başvurularda genelde sizin söylediğiniz gibi... ...çoğunlukla ünlü insanların e bence çok makul eleştirileriyle ilgili oluyor. Onları silmiyoruz hiçbir Hı. şekilde. Yani e sınırımızı hukuk olarak belirlemeye çalışıyoruz... Hukuka dayanar, dayanırken de mahkeme içtihatlarını biraz kendimize kılavuz edilmeye çalışıyoruz fakat o Savunabilir bize... miyiz savunamaz mıyız şeklinde mi? Yani Yo, hayır, mahkemeye hani... intikal ederse yani karşı ha, taraftan. Yok şöyle daha önce bu konuda biz çıkarmayı reddetmişiz ve mahkemeye başvurmuşlar ve bizim lehimize veya karşı tarafın lehine bir karar çıkmış. Bu tür kararları da örnek alıyoruz kendimize yani içtihatları. Orada da İçtiyatlar çok tutarsız olduğu için şu an daha oturmadığı için maalesef yani her konuda iki tarafın lehine de karar çıkarılıyor maalesef yani Türkiye'de böyle evet elimde öyle bir karar bankası oluşmuştur pek karar zaten... bankası derken yine bir rakam koymam mümkün mü yani mesela ekşi sözlükle ilgili Yirmi tane ya da elli tane karar ya da beş yüz tane karar var gibi bir şey ya, yani. Ee, şey olaraktan merak ediyorum gene ne kadar bu yargıya intikal ediyor? Ya Elli ee, civarı davamız var. Hı. Bizim açtığımız, bize açılan, sonuçlanmış, devam eden yani, bir elli civarı bir ne var. Ne kadarlık bir süre içinde bu? Ee, bu yok, 99'dan beri bu yana toplama dava. 10 yani, seneye de bölersen çok da fazla değil yani. Çok fazla tane... olmamasının sebebini söyleyeyim. Şikayet sistemini gerçekten ciddi işletiyoruz. Yani insanlar hı. karşılarında bir muhatap olduk bulduklarını biliyorlar ve ilgilenildiğini de biliyorlar. Ve çoğu zaman da red yani red cevaplarımızı da gerekçeli veriyoruz. Gerekçeli vermeye çalışıyoruz. Artık yoğunluğa göre bazen ilgilenebiliyoruz. Onu da itiraf etmeliyim ama e, red cevaplarımızın davaya taşındığı çok az oldu Hı. yani çok az oluyor oradan e, tatmin ediyoruz diye. en azından ilgilendiğimizi görüp e, samimiyetimize inanıyorlar herhalde bilmiyorum yani oradaki şeyleri nedir peki bir soru daha yani özel kişilerden bahsettik işte ünlüler falan dedik kamu ile ilgili ya da kamu e, da çalışan e, bakanlar olabilir başbakan cumhurbaşkanı bu gibi mercilerden gelen var mı talepler? Yani e, ile ilgili şöyle yazılmış ya da belediyemize böyle denilmiş bir şey var mı? O konuda şimdi ben size cevap vermeye çalışayım. Öncelikle e, birincisi Yargıtay'ın çok açık kararları var. E, siyaset adamlarının, özellikle <gülüyor> iktidardaki siyaset adamlarının e, eleştiriye katlanma zorunluluğu vardır. Çok ağır eleştiriye evet. katlanma zorunluluğu vardır ve e, bizim hakkımızda söylenecek bir lafla e, bir siyasi Hareketin içerisinde yer alan bir şekilde gündeme oturmuş bir insan hakkında sarf edecek bir söz. E, aynı uygulamaya tabi değil. Bir kere İyi. bunu bunu artık herkes öğrendi sanıyorum. Zaten Strasbourg Mahkemesi de yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10. Çok, maddesiyle ilgili kararlar da bu yönde olduğu çok için. Çok net kararları var. Evet. Onu, hatta ben onu da anlatacağım. Bir arada da bilgilendirmek anlamında evet, ekşi sözüye ben böyle karar da koyuyorum ha. görebilsinler diye. Çünkü biz de eleştiriliyoruz uygulamalarımız nedeniyle. Evet. Bir kere o dayanağımız var ve o yüzden siyasiler çok fazla talepkar olmuyorlar. Ben böyle şey yaptım, tecrübe edindim. Çok yani bakarsanız ekşi sözlükte çok fazla siyasi konularda şey var, eleştiri var her, her fraksiyona, her görüşe. Yani hiç boşta kalan yok. Hepsine muhakkak çok ağır eleştiriler geliyor ve hani onunla orantıladığınızda aslında bence az geliyor şikayet Evet ama barış yoluyla hallediyoruz diyorsunuz. Hmm. Uyuşmazlığa dönüşmeden. Şimdi şöyle onlardan inceleme, gelen değerlendirme. Yok açıkçası siyasilerden gelen talepleri hemen kabul ediyoruz ya da uzlaşmak için bir orta yol bulmaya çalışıyoruz gibi bir şey yok. Ha ben öbür tarafı kastettim. Yok hiçbirinde uzlaşmaya çalışmak için bir şey yapmıyoruz. Bizim kendi edindiğimiz tecrübe ve hukuk bilgisi dahilinde bir sakınca gördüğümüz zaman kesinlikle siliyoruz. Ama görmedi, görmüyorsak da o konuda ek, ekşi sözlük hani 99'dan beri hiç değişmedi neredeyse. Şey bellidir. Duruşu bellidir de o zaman dava açın diyoruz hani. bir ara soru soracağım ben. Kaç kişi çalışıyor ekşi sözlük sitesinde? Ekşi sözlükte esas için? size yansıyan kısmını e, yani ekşi sözlüğün çekip çevrilmesini tamamen gönüllü insanlar yapıyor. Hı. O yüzden hani. Ee, ekşi sözlüğün sahibi şirkette çalışan eleman sayısıyla şu an aslında onlar çünkü onların çalışmaları size yansımıyor ee, site içerisinde çalışan insanların tamamı gönüllü ee, sanıyorum işte hukukçusu moderasyonu Türkçe kontrolü filan çeşitli ekiplerimiz var 20 civarında gönüllü insan vardır. Hmm. Say, sayı yanlış veriyor olabilirim ama hani bu civardadır. Bu sayıya yaşayda dahil mi? Bu telefonla işte... Hayır, de, hayır. O işte o sitede... O şirketin şirketi. çalışanlarını hmm. hiç katmadım buna. Çünkü tamam. e, size yansıyan kısmı o değil işin. Işte. Hmm. Orada da bir e, 7-8 kişilik bir ekip var ama bu benim büromda çalışan avukatlar da var. Hmm. Ekşinin çalışanlar da var. Hani bir birlikte çalışma sergiliyoruz. Biz ...senin sorunu cevaplamadım yine... <gülüyor> ...bu bana ikinci soruşum... ...ve yine cevaplamadım... ...kamudan kimden... E, ...şu ayarda geliyor... ...mesela bir emniyet müdürüyle ilgili... E, ...eleştiri geldiyse... ...ona pek tahmin edilmiyor... Hı. ...bir valiyle ilgili bir eleştiri geldiği zaman... ...yine bu arada yine haklarını yemeyim... ...yani e, 200 tane yazı yazılıyor... ...bir tanesini şikayet Hı. ediyor... Hani şey Ent, entry değil de entrinin altındaki... ...kesinlikle... ...bizi muhatap kesinlikle Commentler. almadılar... Hı ilgili entri yazanın bir yani yazı yazanın IP numarasını savcılık kanalıyla istediler. Hı. Savcılık kanalıyla istenmezse zaten vermiyoruz. Yani yetkili merci kimse Hı. istemedikçe zaten paylaşmıyoruz. O konuda da herhangi bir hukuksuzluk içine girme Hı. talepleri olmadı. O yüzden hani ben sanıldığı kadar hani polis devlet görünümü oluşuyor. İnsanlar çok fazla yaptırım görüyor internette ama ekşi sözlükle ilgili olarak. Bize yansıyan hmm. e, talepler kesinlikle hani makul sınırlarda kaldı. Kimsenin hakkını yemeyeyim o açıdan. Bir ara verelim mi? Tabii bir tane şarkı dinleyelim ondan sonra biraz daha genel konulardan konuşacağız. E, the Wales diye bir İngiliz grubu var. Bunlar e, cumartesi günü Türkiye'ye ilk defa gelip Babilon'da da bir konser verecekler. Onun için The Wales grubunun Sit Down By The Fire şarkısını 2009 Sun Gangs e, albümünden dinleyelim. From the night and the roaring wind Cast out of the shadows by an unknown hand Warm by the light of its fallen limbs Drunk on the sadness of a universe unmanned Across the water she clings to me And in the rising calm I feel her at my side My father's singing in the fallen leaves about the complicated beauty of a river run dry. Sit down by the fire. Sit down by the fire. It's hard to say, but I think you'd better. dawn i see her at my side my father's singing in the fallen leaves there's no way out of this old world even if you try so just sit down by the fire A little rain is bound to fall someday A little rain is bound to fall someday A little rain is bound to fall someday Oh my Wales'dan Sit Down By The Fire şarkısını dinledik. Eğer beğendiyseniz bu hafta sonu Babilon'da canlı izleme şansınız var. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız sevgili dinleyenler. Konuğumuz Sayın Avukat Başak Purut. Programın şu ana kadar olan bölümünde Başak Purut'un bilişim hukukuna nasıl ilgi duyup İçinde yol aldığını ve bunun da içinde özel olarak ekşi sözlük projesiyle nasıl bağlantılandığını konuştuk. Ekşi sözlüğü konuşup duruyoruz aslında bilmeyen yoktur diyerekten ama yani açık radyo dinleyenlerinden bilmeyen yoktur muhakkak ama belki ola ki bilmeyen olabilir. Onun için bir web adresi verelim ve ne olduğunu şöyle küçücük bir. Özetleyelim diyorum ben. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Adres kadar kolay sana. aslında ekşisözlük.com. Reklam yapıyor oldum bu arada. Yok yok reklam <gülüyor> değil. Yok tabii takılıyorum. Ee, Ekşi sözlük aslında web 2.0 olarak adlandırılan user generated content diye İngilizce tabiri olan kullanıcılar tarafından içeriğin oluşturulduğu sitelerin Türkiye'deki belki de bu anlamdaki ilk sitelerden. Belki değil, ilk olması lazım yani. Ben başka örneğini hatırlamıyorum. Ben de biliyorum ilk olduğunu ama hani öyle söylemek. Birisi çıkıp hemen entry de O konuşurken. çok iddia edildi. Aslında bakarsanız hani Sedat'la da bu konuda çok konuştuk. Hani dünyada da örneği yok. Ha. Yani Sedat indok... dediği sayın dinleyiciler Sedat Kapanoğlu. Ekşi sözlüğe girip Başak Purut maddesine bakarsanız orada bu kuruluş şovun olduğu maddesi ve de bolca var zaten. vardır. Ee, 1999'da kurulduğunda dünyada örneği yok. Evet. Ee, zaten aslında dünyadaki örnekleri bu kadar tekst bazlı da değil. Yani bu başka bir örnek. Ben Türkiye'de böyle bir şey nasıl tuttu onu da anlayamadım. Evet. Çünkü bakarsanız hani biz e, en azından genç nesli gördüğümüzde çok fazla multimedya ön planda. Hani bilgi değil, bilgi akışı okumak hep ikinci planda. Yok mesaj göndereyim, yok chat yapayım filan. Hani gerçekten böyle bir ülkede, eğilimleri böyle olan, hani gelişim bu şekilde olan bir ülkede tamamen yazı tabanlı. Hiçbir şekilde içer içerisinde resim dahi olmayan, hani başka hiçbir multimedya özelliği olmayan ve sadece bilgi yazılan, hani bir şeyler yazılan, bir sitenin bu kadar popüler olması çok ciddi bir ihtiyacın göstergesi aslında. Yani bir şekilde insanlar internet var olmasına rağmen internette de kendilerini tam anlamıyla ifade edecek bir yerler bulamıyorlar. Onu da neye bağlıyorum? Genelde bizde oluşturulan siteler, forumlar hep belli görüşten insanların toplaştığı yerler. Evet. Hani bir şey kültürü yok bizde. Bir meydanda oturup konuşup hani karşıt fikirlerin çarpıştırıldığı fikir bazında bahsediyorum. Gerçek anlamda forum evet. yani. Yok böyle bir şey. Yani gerçek bir forum kültürü yok yani. Yok çünkü gerek Facebook olsun yani diğer örneklerine de bakarsak ya da friend feed biliyorsun herkes istediği insanı takip ediyor ya da gruplaşma kutuplaşma çok oluyor. Ekşi sözlükte kutuplaşma söz konusu değil. Ya kutuplaşma var ama. Var ama yani hiç bir sınırlama yok yani. Evet yani. Friend feed'te atabiliyorsun beğenmediğin adamı görüşü kadar. insan Doğru. atıyor böyle insanlar var yani ben bu rahatsız ediyor görüşleri diyor Tabii. blokluyorsun. Ekşi sözlükte öyle bir şey söz konusu değil. Yani Ama işte... anonim kalarak o içerikleri evet. üretiyor olmak da. Belki. Tek parça... taraflı değil entriler. Şey yani evet. günde, gündemi kurcalayan şeyler ne bileyim ben Kürt açılımı ya da Ermeni meselesi dediğin zaman e, ekşi sözlük altında baktığın zaman tek taraflı görmüyorsun. Yani iki tarafın da görüşleri var ve dediğin gibi bir çarpışma ortamı da var. Yani. Ya biz, ben anayasa kitabımda okumuştum sanıyorum. Fikirlerin çarpışmasından evet. bilginin ışığı doğar. Evet. Şimdi bu benim çok sevdiğim bir e, sözdü. Fakat hani bunu gerçekten ekşi sözlükte birebir gördüm. Benim bizzat 2002'den beri ekşi sözlüğün içerisinde deyim Gelişime çok katkısı oldu. Çok ciddi şekilde çok muhalif benim görüşlerimin tamamen tersindeki insanların yazdığı bilgi gerçek kaliteli bilgi içeren enterlerden fikrim değişti. Yani hayata bakışımı değiştirdi. Biraz her şeye eşit mesafede yaklaşmayı becerebilsek hepimizin gelişimine çok katkısı olacak böyle sitelerin aslında. İlk yıllarda daha mı entelektüel düzeyi yukarılardaydı ekşi sözlüğün? Evet. Böyle bir eleştiri var, yaygın bir eleştiri. yani. Şimdi Son oradaki yıllardan... eleştiriyi benim e, kendi görüşümden cevaplamam biraz yanlış olacak. Çünkü ben kendi bakış açımdan söyledim de başka birisi de... ...başka bir şey söylemiş olacak <gülüyor> Çünkü şöyle... Tabii içerik e, yazar gibi konuşuyorsunuz. Şimdi, e, <gülüyor> yok ben çok tarafı belli bir adam. Hani her konudaki <gülüyor> fikrimi çok net belli ediyorum. O yüzden hani böyle her yola giden bir insan değilim pek aslında. Çok da sevilmiyor olabilirim o açıdan. E, şöyle bir şey var. E, popülerite öncesi belli bir siyasi görüşteki insanların daha çok bir arada olduğu bir yerdi. E, popülerite sonrası popüler kültür... Ne adlandırırsanız daha fazla açmayayım kümeyi. Anladım ben. Bu ne, ait, mesajı aldım. Bu kültüre ait insanlar da. Yani onlar da bu ülkede var ve onların fikriyle ülke yönetiliyor. Yani burada onu görmemek çok anormal değil mi? Yani toplamda başa dönüyoruz yine. Eksözlüğün içerisine giren insanlar işte yazar olan insanların kalitesi e, Tamam da yani bir ayna bir yansıma yapıyorsa eksözlük. E ülke çok kaliteli de buraya mı kalitesizlerdi o? Hayır. Neyse koyuz O buraya tam yansımaya başladı diyebiliriz. Sonra kaliteyi kim belirliyor zaten? Ha bir de yani. kalite nedir? Evet. Ve yani. çok kalitesiz olduğunu düşündüğünüz bir insanın 100 tane rezil yazısının yanında bir tane yazdığı yazıyla sizin hayatınız değişebilir. Hani bakarsanız bırakın o da yazsın. Evet. Okuma zorunluluğu da yok zaten istersen atlarsın yani şimdi bazı entry'lere bakıyorum 50-60 sayfa olmuş yani biraz başına bakıyorsun biraz sonra istersen hepsini okursun yani fikri de olmak zorunda değilsin okuduğunu yani Başan dediği gibi ben de aynı şeye inanıyorum yani orada zaten e, bence de anonim olması... E, daha önemli. Çünkü ha, anonim beni, kısmına ilişkin de bir fikrim var. Siz, onu da söylersin. Yani benim açımdan e, söylenen şeyin niteliği önemli. Kimin söylediği çok da fazla e, önemli değil. Yani. Şu an anonim olmadan bir şey söylemeye cesaret edecek Türk vatandaşı yok ülkede. Çok evet. az. Yani yani Alevade vatandaşlardan evet. bahsediyorum. Evet. Hani her yazdığı kimin tarafı, ne yazdığı anlaşılacak şekilde düşünüyorum. Benim anım işte Başak Purut şunu yazdı diye. Ben söylüyorum hani benim belli bir cesaretim ya da işte tanınmışlığım bir şeyler var bir şeye güveniyorum yanlış ya da doğru. Hani sakınca görmüyorum. Bir de hukukçu olduğum için süreçleri biliyorum. Başıma ne gelebilecek onları biliyorum. Belli sınırlar içerisinde yazıyorum. Fakat insanlar bilmiyor. Çok e, ciddi korkular yaşıyorlar. Yani şunu yazdım ama başıma ne gelir filan korkusunda. Şimdi bu anonimlik zaten sanal bir şey onu da ayrıca anlatacağım. Anonim filan değil kimse. Herkes de artık öğrendi bunu. Sidonim diyoruz İngilizce'de. Yani bir masken var ama Hı. aslında kim olduğun belli. Yani Aynen, ya da belli evet. olmasa dahi tespit edilmesi Çok mümkün. Çok kolay tespit ediyor. Evet, evet. Ee, yazdığı an en azından kim olduğunu bilmeden fikri okumuş oluyorsunuz. Bir de o var. Bence böyle bir faydası var. Yoksa gerçekten bir hukuk aykırılık olduğunda savcılıktan bize talep geldi. Biz mecbur bütün IP loglarını veriyoruz. Şahsın e-mail adresini veriyoruz. Bu tür durumlarda yazıyı yazan kişiyi bulmaları bir 10-15 gün sürmüyor bile. O yüzden bir anonimlik yok. Normalde zaten sizin isminiz bilinse, savcılığa verseniz davanın açılması 2-3 ay sürüyor. Yani o o sürecin içerisinde kişinin kimliği de tespit ediyor. Yani aslında yargılama sürecini etkileyen bir anonimlik yok. Ha ne oluyor? Çok emder durumlarda bazı bilgiler nedeniyle erişilemiyor falan ama %99 bizden istenen IP bilgilerinden ilgili şahsı ulaştılar ve hani yargılandı, beraat etti veya mahkum oldu ama hani aslında tam anlamıyla anonim değiller. Onu da bilmek lazım. O tabii şey yani mesela geçenlerde bu geçen haftayı meşgul eden konulardan bir tanesi bu işte Agos sitesinin hacklenmesi. Evet. Ondan önce bu intihar eden albayın Motion'a yüklenen videolarında hep sorulan bana sorular bu IP adresleri nasıl tespit edilir? Yani şöyle bir soru işareti de var aslında. Yani tespit edilemeyebilir de ya da IP adresi yurt dışından bir yerden de çıkabilir. Yurt dışı ya da... olsa da tespit edilebiliyor. ama açık ama bir IP de olabilir. yurt dışı olsa bile tespit edilemeyebiliyor. Evet, yani sonuçta şöyle bir IP adresine ulaşabilirsiniz ama o IP adresinin arkasında birisi çıkacak diye bir şey evet, yok. Yani evet. çünkü Beyoğlu'nda açık bir e, Wi-Fi de kullanılmış olur. İşte o %99 dememin sebebi oydu. Evet. Yani evet. benim tecrübe ettiğim kadarıyla o %1'lik kısma bunun gibi şeyler giriyor. Kapsama ee, alanı dışında kalıyor. Ama <gülüyor> şöyle bir tatsızlık var hemen hukuk konusuna geri dönelim. Yani e, bizzat şöyle bir yargılama yaşıyoruz şu an. Yani biz kendimiz yaşamıyoruz ama böyle Hı. bir yargılamanın içerisindeyiz. Bir şahıs e, kendi internet bağlantısını evde kalan arkadaşına kullandırtıyor. Hı. Zaten Gayet bugün tamam. kablosuz internet herkes birbirine kullandırtıyor. Hı. Çok normal. Ve onun üzerine çocuk e, ekşi sözlüğe bir hackleme girişiminde bulunuyor. Kısmen başarılı oluyor. E, dava açılıyor. Şu an e, savcılık Savcılık aşamasında yapılan incelemede nedendi? İlgili fiili gerçekleştiren ve gerçekleştirdiğini beyan eden kişi eee bağlantının sahibi değil. O yüzden onu yargılama dışı tuttular. Hakkında şey yapmadılar. Herhangi bir iddianame hazırlanmadı. Hı. Esas fail mi dışta? Esas tutunlu? fail dışarıda tutuldu. Herkes biliyor bunu ama hani savcıyla da konuştuk. Şey e, internet bağlantısı sahibi yargılanıyor. Şimdi esas failin esas fail olduğunu ben de bilmiyorum. Sadece beyanı neticesinde. O beyanda onu yine bağlamıyor ama hani tahmin ettiğimiz şey oydu. E, yargılama bağlantı sahibi üzerine yapıldı. Savcının bana söylediği şu. Benim için internet bağlantısı sahipliğinden daha kati bir delil olması lazım ki diğer kişi hakkında. Ben ona gideyim. O yüzden hani... Ama öbürünün de olması lazım. Yani sadece internet bağlantısının sahibi ya senin olman onu program sonrası şey. tartışalım. Yani ben evet. sizin de en fikirim ama çok ilginç yani. Ama hani benim bir tane yaşadığım şey. Bütün davalar böyle olacak diye değil ama bir örnek olması açısından Böyle bir sıkıntı var o yüzden hani... Yurt dışında çok örnekleri var İngiltere ve Amerika'da. Amerika'da çocuk pornografisi ağırlıklı davalar var bu konuda. Yani şey yapılıyor. Dediğim gibi IP adresi tespit ediliyor, çocuk pornografisi... O modemden kullanılarak yüklenmiş belli. Fakat tespit o tespitin ikinci aşamasında tabii içerideki yani modemin sahibi, ev sahibi, adamın bilgisayarı incelendiği zaman evet. içinden çocuk pornografisiyle ilgili bir şey çıkmadığı zaman o adamın kurtulma şansı var. Evet. Yani şimdi burada e, modemin sahibi sensin o zaman hacklemeyi de sen yapmışsın demek e, bana şey geliyor yani. E, terörle mücadelede İngiltere'de oldu yani terör propaganda materyalleri yüklenmiş. E gene açık bir wifi kullanılaraktan. Yani orada şey yapmaya başlandı. Açık kapalı sorumlu olsun mu, olmasın mı gibi şeyler ama bu sefer de tabii internetin erişimini geliştirme açısından problemler yaşıyor. Ya o hiçbir zaman uygulanamayacak. Evet, yani evet. interneti bireyselleştirme çabası hani tabii. bu akışın devamı oraya gitmez. Tabii. Gidemez. Yani Gidemez. hani başka bir çözüm bulunacak ya ama... da hiç çözüm bulunamayacak ama böyle gidecek mecbur Hacker diye tanımadığımız kişilerin modemi de hacklemesi mümkün. E Tabi yani zaten çünkü kullanılan e, securitylerin de işte yani, <gülüyor> bilmem nesi kısıtlı olduğu için Ben şöyle söyleyeyim Türkiye'de e, çokça örneğini görüyoruz hani e, ama, admin admin deyip giriyorsun yani adamların router'una yani. Zaten hani bisteği gerçekten zarar vermek açısından zarar vermek niyetiyle hackliyorsa bir insan hani böyle <gülüyor> popülaritesini arttırmak gibi böyle ilginç şeyleri yoksa genelde ben yaptım diye de söylemiyorlar yani evet. başkası üzerine yani tespit edilme e, ...tespit edilme niyeti, kendini ifşa etme niyeti olmayan hackerlar... ...zaten kimliklerini tamamen tabii, gizleyerek tabii, yapıyorlar tabii, bu işlemi. Tabii. Hani bazıları şov maksatlı yapıyor, onlar uç örnekler... ...ama onun dışında zaten sizin, benim IP'miz üzerinden bir şekilde hareket edecek şekilde davranıyorlar. Ama demin bahsettiğiniz Yargıtay kararındaki mantık çok tanıdık. Yani bir kere de şu programda 56-51 sayılı kanundan bahsetmeden çıkalım diyorum olmuyor. Gene oraya geleceğiz. Orada e, internet kafeler dışında ki e, toplu kullanım sağlayıcıların internet toplu kullanım sağlayıcıların belli ölçülerde de olsa sorumlu tutulma çalışılması bence yine aynı mantık. Yani üniversiteler üniversitede sağladığı bağlantıyı e, ta takiple şey e, sorumlu hastane pastane İstiklal Caddesi bunu çok konuştuk burada. O, o apartmanda dahi aynı apartmanın içinde sizin dediğiniz gibi kablosuz bağlantınızı birisi kullansa işte bu olay çok benziyor ona bahsettiğiniz ama olarak. o bağlamda benim anlayamadığım bir şey daha var. Yani soru başa soracağım sorulardan bir tanesi buydu. Son zamanlarda bu şiddet içerikli Metin 2 gibi oyunların e, hmm. internet kafelerden oynanmasının yasaklanması gibi bir şey. Şimdi evinde yasak olmayan bir şeyin internet kafe üzerinden e, e, yasaklanması mentalitesini ben anlayamıyorum yani çocuklar korunmuş mu oluyor adam evine gidip oynayacak Ama ben mesela. de anlayamıyorum nasıl konuşacağız acaba <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi e, burada internet kafecilerde zaten şikayet yani evet. e, düşünsenize şimdi kanun diyor ki ben kapana site kapatmasına sebep olacak e, suçlara belirledim diyor ya o da ayrı bir tartışma konusu ona hiç girmiyorum hiç girmiyorum hiç girmiyorum ve yani yakaladım kapatırım diyor Resen ilgilenecek kurumu var bu iş için maaşlı insanlar çalıştırıyor. Yani bu adamlar çalışıp bunu yakalayıp kapatmaları gerekiyor. Şimdi bu düzeni kurduysa bir devlet ve bu düzeni işletmek zorunda işlediğini varsaymak zorunda sakıncalı site kalmadı demek. Bu sitede yani kapatmadığım siteler haricinde sen şu, şu şu şu siteleri de engelleyeceksin filtre kullanacaksın benim şu şekilde belirttiğim filtre. Ben bu mantığı anlamıyorum. Yani ikisinden birinde bir hata var. Bence varoluşlarını devam ettirmeye mi çalışıyorlar gibi bir ben, şey çıkıyor. Diye. Ben şunu düşünüyorum. Bireysel internet kullanımının sınırsız ve sansürsüz olması gerektiğini düşünüyorum. İnternet kafelerle ilgili belli bir yaş sınırı koyulduğu zaman ki koyuldu. O zaman onlara da fazla müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. He. Şimdi ben ebeveyn olarak çocuğuma sağladığım internet kullanımını... E, ...regüle edemiyorsam bu benim hatamdır. Ben çocuğu iyi yetiştiremiyorum. Hiçbir şeyine karışmıyorsunuz. Çocuğu dövüyorum karışmıyorsunuz. Yani bu çok Tabii. toplumsal kabul edilmiş şeyler. Çocuğun ağzı küfre alışıyor. Şey yapmıyorsunuz. Benden hırsızlık öğreniyor. Bir şey demiyorsunuz. Yani ben bu çocuğu eğitiyorum. Okuldaki eğitim kötü. Öğretmen kalitemiz maalesef. Öğretmenlerin de şikayet ettiği bir şey. Hani çocuğun gelişimiyle ilgili her şeyimiz eksik. Biz Burası var. Biz, biz, biz bu... Bütün bu şeyleri bir kenara koyduk yani tabii ki ilgileniliyor ama hani hepsinin yetersizliği ortada. Burada biz çocuğu getirmişiz 15-16 yaşına. Sokuyoruz internet kafeye. Yok sen işte kadınlara bakma. Yok o işte o site terör örgütünü destekliyordur. Belki onu kapat Şu oyun oyunu oynama. oynama. Evet. Yani artık bu uç nokta. O yüzden hani ben bu şu anki uygulamaya külliyen karşıyım. Hani istiyorsanız yeni bir program yapalım. Onu ayrıca konuşalım. Onu yaparız tekrar. Şu an çok uzun süre yani. Onu. Çocuk var sen. Çocuğun var Çocuğum yok hayır. Ha, çocuk işte bak şimdi o problemi ben nerede yaşıyorum. Şimdi bizim çocuğumuz yok. Biz bunu söylediğimiz zaman İngiltere burada çocuk da oluyorlar. Çocuk e, diyorlar ediyor. ki sizin çocuğunuz yok anlamıyorsunuz diyorlar. Ama ben bilgim var internet diyorum. bağlantım evet. var ve e, evet. çocukların nasıl korunabileceğine dair evet. bilgim var az çok. Evet. Yani internet sitelerinden bahsediyorum. Diğer konulardan Bu tabii söyleyeyim. Bu oyun oynama şeyi ben bunu kendi küçüklüğümden beri yani 84-85 lisedeyken ben bitirmeden önce Commodore 64'üm vardı söylenirdi annem babam oyun oynuyorsun diye. Yani aslında oyun oynamanın zararlı bir şey olmadığının da e, vurgulanması lazım. Yani şimdi şiddet içeren oyun diyandığı zaman insan diyor ki aa şiddet içeren oyun oynuyorlar. E, açıyorsunuz televizyonu. O kadar çok şiddet içeren şey var ki yani bir, bir oyunsa söz konusu oyunu yasaklıyorsan o zaman sen televizyonda da bazı dizileri filmleri göstermeyeceksin kardeşim yani. Iki, bir tek bir oradan harekette bu. bu işin sonunda gelmez. E gelmez tabii yok. Burada yani. ne düşüyor. Belli bir yaşa kadar zaten ebeveynin sorumluluğu var. Ondan sonrası da zaten çocuk kendi arkadaş çevresini kendi belirlemeye başladığı çağda evet. onun iyi, bir, kötü, iyi mi kötü mü insan olacağını sizin yaptığınız kısıtlamalar belirlemiyor. Hı. Artı zaten yapılan kısıtlamaların hiçbir işe yaramadığını herkes biliyor. Başbakan dahil. Kendi söylüyor ben giriyorum YouTube'a diye. Yani, yani madem YouTube'u yasakladık ve hani sakıncalı diye başbakan bizzat giriyor ve girin diyor. Evet. Yani, yani bu çocukların bu oyunu oynamaması gerektiğini aynı hükümet söylediği zaman niye çocuklar onları ciddiye alsın? Ama dediğin gibi bu sistem kurulduktan sonra da bu kuru, e, sistemin... Çalışmasını sağlıyorlar. Böyle saçma sapan örneklerle karşılaşıyoruz. Avniye sen hatırlayacaksın Ankara'da kurultaydayken Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından bir arkadaş dedi ki bana itafen e, ekmeğimizi oynuyorsun dedi. Yani kapatıp giderse biz ne yapacağız dedi yani. <gülüyor> öyle demedi mi? Aynen öyle oldu. Yani. Bence artık bir ara daha verelim ve bu sefer sevgili konuğumuzdan soralım hangi parçayı çalmamızı istiyor. Ben açıkçası sizin akışınızı değiştireceğim belki ama Mews'dan Uprising'i rica ediyorum. Peki The Resistance, al Resistance albümünden bir de konuya da uygun olarak e, <gülüyor> müzik dinliyoruz o zaman. Bir şarkı dinledik Uprising. Başak Prut bizim için seçti. Bu da konuyla ilgili bir şarkı yani böyle bir e, devrim şarkısı değil mi Başak? Evet yani ismi ve şarkı itibariyle hani bütün şarkının yapısı, sözleri Hı. beni bilmiyorum çok etkiledi. Evet. Son dönem bayağı dinliyorum. Şimdi biz eskiden biz dinleyicilere de söyleyelim yani bu program yayınlandıktan sonra mp3 olarak koyuyoruz programın kayıtlarını. Gerek Facebook'tan gerek web sitelerimizden de duyuruyoruz. Hatta programdan resimler de koyuyoruz. Eskiden şarkılı versiyonlarını koyamıyorduk. Yani e, MÜYAP'la Açık Radyo'nun e, yani MÜYAP'tan alınmış bir izin yoktu. O MÜYAP derken de ben e, sana bu telif hakları konusunu baroda İstanbul Barosu'nun geçtiğimiz haftalarda bir toplantısında evet. ortaya çıkan ikimizin de beraber olduğu bu biz biz bir taraftan temel hak ve özgürlükleri savunurken karşı taraftan telif haklarının e, çarpışması söz konusu oldu. Yarım kalmış bir şeydi. yani evet, oradan e, Zaman e, karşını, kısıtlıydı. Evet. Karşı tarafın yokluğunda devam ediyor Karşı tarafın yokluğunda <gülüyor> gıyaben devam edildi. Maalesef Türkiye'de karşılıklı tartışmalar hep böyle e, sesin yükselmesine sonlandığı için belki böyle daha iyi olur. Şimdi şey e, benim genel bakışım şu öncelikle kanun koyucuyu eleştirmek istiyorum bu konuda. E, tamam telif haklarının ihlali konusunda yani onu baştan söylemek lazım çünkü hep siz o zaman işte insanların haklarını gasp etmeyi oradan geliyor yani hırsızlığa evet. evet. biz bir herhangi birimiz yani herhangi bir hukukçunun böyle bir şey söylemesi zaten mümkün değildir herhangi bir insanın da telif haklarının tamamen ortadan kaldırılması bunun görmezden gelinmesi bu hakların korunmaması yönünde bir iddia veya savunduğu görüş olacağını sanmıyorum. Biz de bu çerçevede konuşmuyoruz. Yaman'ın adına da konuşmuş oldum böyle ama Hı. eminim o da öyle düşünüyordur. Burada esas sıkıntı çektiğimiz nokta şu. Özgür Uçkan çok güzel söylüyor. Yani telif hakları bir telif sahibinin kişisel alacak hakkıdır. Bu kadar basit. Yani benim telefonumu çalan bir insandan benim telefonu geri alırım. Zarar edindi, zarar oluştuysa o zararın tahsilini talep ederim. Ben birisinin telif hakkını çaldıysam... Hapiste yargılanırım yine hırsız gibi. Ee, zararı öderim misliyle. Oluşan zararın üç, yani telifin üç katını ödüyorum. Yani fazlasıyla korunuyor. Bunlara hiç itirazım yok. Fakat bir yandan da hani telif, hakkı, e, telif haklarının korunması adına bu kadar e, cengaverce yasa koyucu böyle maddeler koyuyor. Hepsi okey tamam destekliyorum. Ben de zaten avukat olarak müvekkillerimin telif haklarından kaybettiği şeyleri... Tabii ekşi e, sözlükte de başımıza geldi tabii. E, ekşi sözlük olabilir. Başka başka, şeylerde, başka durumlar olabilir. Yani eser sahiplerinin haklarını korumak için dava açan Kimse bir Kimse karşı dil, Telif hakları. bizzat yararlanan bir avukatım. Hani yani, onu tartışmıyorum. Fakat burada iş internet üzerinde yapılan telif hakları ihlaline geldiği zaman burada yani kitap toplatmak gibi olmuyor ki bunun sonucu. Yani o kitabı basıp Bandrolüs olarak piyasaya süren hak sahibi olmayan işte hırsız ne bileyim mafya bu adamın toplanan kitapları adama zarar. Adam kaybını yaşıyor sonra zaten işte hapse giriyor ya da işte yargılanıyor. Maliyeti de var sonra. kendisine. Fakat internette yayınlanan bir şeyin önüne geçmek için bir telif hakkı ihlalinin önüne geçmek için e, belli bir IP blogunun, blogunun böyle blok olarak bütün o IP'den yayın yapan bütün sitelerin kapatılması. Yani şimdi aslında kapatılma da yanlış kapat kapatılmıyor çünkü o siteler orada duruyorlar abi. Evet, aslında hak, çok ih yanlış, hak ihlali devam ediyor yani onu anlatmaya o, çalışıyorum o çok lütfen. ilginç bir şey ben onu da anlamıyorum yani şu an Türkiye'de kapattırmak tabiri çok oturdu çünkü bizim müvekkillerimiz hep böyle kullanıyor ama e, bir sitenin adresine yani domain name'ine ya da IP'sine erişimin engellenmesi filtreleme suretiyle evet. öyle deyince çünkü sansür gibi olmuyor falan <Gülüyor> böyle, öyle olunca e, Allah aşkına o hak ihlali öyle de bir devam ediyor ki yani evet. bunu her, bunu herkes biliyor olması lazım. Ama anlamamazlıktan gelinen bir şey var. Hayır yani. burada bunu bir itici güç olarak bu Herkes evet. bunu söylüyor. Ben bunu bir itici güç olarak koy. Yani tamam bazı durumlarda hakikaten site adresinin erişimine engellenmesi falan bunlar hani çok gerekebilir ama burada hukukta ultima rasyo ilkesi vardır yani son çare. Evet. Bunu yapın. Buna da bir şey demiyorum öyle yapsanız bile aslında herkes Türkiye'deki sürekli yaşanan site engellemelerinden o kadar alıştı ki e, çok kolaylıkla bunların önüne geçebiliyor. Şu an YouTube Türkiye'de en çok ziyaret edilen siteler evet. arasında. Efektif değil çünkü uygulama yani son çare olabilir. Ya ama ben şunu görüyorum YouTube Google şirketi Google evet. e, ticari bir işletme Evet. Ve bu ticari işletme, karını maksimize etmek ister. Bu şirketlerin doğasında vardır. İnsanlar bu nedenle alıp satar hissesini o şirketlerin. Oradan gelir sağlayacaklar için. Siz bu şirketi, tabii burada yapıldığı gibi böyle bir vergi cezasıyla değil belki ama, o ayrı bir konu, orada da bir haklılık payı var hükümetin belki ama, görüşüm bir şekilde iletişim kurarak, görüşerek, internet kullanıcı çoğu yoğunluğunu, bir şekilde onlardan alacağını söylüyor. Yani burada genelde hep çünkü ülkeler böyle yapıyor. Benim internet pazarımda senin güçlü olmanı engellerim bir şekilde diyor. Son yani. dakikalara giriyoruz. Tamam. Diyelim. Bu nedir? Yani bir kere kamuoyu baskısı diye bir şey yok. Bizde oluşmuyor. Diyelim ki mesela Atatürk hakkında ben onu da anlamıyorum. Atatürk hakkında bir Yunan 15 yaşındaki Yunan çocuğunun koyduğu e, videoyla tamamen hayal ürünü videoyla Atatürk'ün şeyi kaybolacaksa yani o yüce şahsiyeti kaybolacaksa burada zaten başka bir hata yapıyoruz biz. Ve ne? aksine hem onu koruyamıyorsun Hah. hem biz kullanıcıları cezalandırıyorsun. Bir dakika biz giremiyoruz siteye ama bütün dünya Atatürk'ün o tabii. videosunu görüyor. Halbuki tabii. bizim yapmamız gereken telif hakkı ihlali veya başka neyse. O o hak ihlalinin ortadan kaldırılması için ilgili muhatapla iletişime geçmek. Evet. Yani bunları kendi ben onu biliyorum yani kendi kurallarında tam olarak uyumasa bile... Yoğun talep üzerine zaten böyle şeyler yapabiliyorlar. Evet. Yani bizim burada... Çin'de olduğu gibi. Çin, Çin örneğini veriyorum sonra bana kızıyorlar ama yani Çin örneğinde Google tam bir şey yaptı. Evet. Politik davrandı. Evet. Demek yapıyor. Evet. Bizim bu yolu tercih etmemiz lazım o zaman. Hani bize erişimi engelleyip orayı da tamamen dışlayıp hani böyle bir yalnızlaştırma yaşayarak bu olmaz ki yani. Milli arama motoru falan bunlar çok... Evet. Başka yerlere gidiyor. telif hakkı yine konuşamadık galiba ama. Evet. Ama tamam. yok yok. Ee, yani verilen bir mesaj var onun Toplamda demek istediğim şu. telif haklarının ihlalin engellenmesi adına yapılan girişimlerin ve uygulamaların, yasa koyucu nezdinde çıkartılan yasaların... E, İletişim ve ifade özgürlüğü haklarının önüne geçmiyor olması lazım. Evet. Bunun ortalamasını bulmak lazım. Başka bir şey değil. Evet. Yani i, i, ikisi de önemli. Onu yani tamam. E, i̇kisi bir... de önemli değil, Biri çok önemli. Biri daha önemli. Hayır yani i, önemsiz anlamına yani yanlış anlaşılıyoruz. Fikri hakları eleştirdiğimiz zaman hakikaten. başta söyledim evet, başta. <gülüyor> evet. O bakımdan aslında bana sorarsanız yani siteleri özellikle bu sosyal... E, ...topluluklara e, gerek YouTube olsun, Last FM, MySpace olsun... ...gerekse ekşi sözlük olsun erişim engelleme... E, ...kesinlikle son çare bile olarak düşünülmemesi gerekiyor... ...çünkü temel hak ve özgürlüklere tecavüz söz konusu. Bana da sorarsanız orada bir tek eksik parça görüyorum... E, ...bilgi çağında fikri mülkiyet haklarının korunması... ...daha genel alırsak konuyu ele. Ee, gereği gibi korunabilmesi için de teknolojinin getirdiği bu üretim olanaklarına teknoloji yine bir hukuki çözüm bulacak yani hukuk onu ödünç alacak orada o daha bulunmadı bence. Benim... Ama işte bu saçma sapan şeylerle Avrupa uğraşıyor. Fransa, İngiltere işte üç defa aynı ihlali yaparsan internet erişimini keserim gibi çok komik kanunlar ortaya çıkmaya Evet başladı. yani kıta Avrupası da bilmiyorum İngiltere'yi de bilmiyorum. Yani Avrupa da bu sorunu çözebilmiş değil. Değil değil. Hayır. Yani değil. vaktimiz olsa vereceğim yargı kararları var. Avrupa'dan çok feci, bizimkinden bile feci. Evet. O açıdan değil. hani biz de yarışa sonradan katılan bir ekip olarak, Türkiye olarak... Çok kötü durumda değiliz belki Değilir. o kadar kötü olmakta, başkalarının çok önüne geçmiş değiliz belki. Peki sevgili Başak Burut çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bilgi çağının hukuku programına bugün katıldınız, yeni boyutlar eklediniz. Tekrardan görüşmek üzere diyor ben de teşekkür ediyor. İyi teşekkür haftalar,